Sa bir radyomuzda yine deme takalım. Bir kez olsun bizi çal, adın adamım. No. Baba çal, bizi çal, Çol. bizi de bir çal. Orman kanunları dedik, DJ kardeş seçip al, biraz bal, taçın zencefil ya da zerde çal. Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan Para vermeme, şakllara sen de Ceryan yine gidik bro güzel bahçe kerbela. Yee yeah, tamam geldi yazdım an be an biz sizin diye çalmadılar radyolarda lan Çal Ben susmam devam Go Herkes kan revan Kan Görse beni helal derdin Nelson Mandela Boz şeker gibi şokolade marmelat Yum Bir lokmadan bozmaz seni hadi al ye bak Hava kapalı bu Ama akalım Go Arabaya bindim Yürü bakalım bir radyomuzda yine deme takalın Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır Hepim havalı Bu gecede hızlı takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam Açıl adamım Konuşulur rapleri geri Kelimenin sana geri verir Belineli baba gibi serin Bu gecede bana geliverin Canım Bakın bana geliverin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenet Sıcak oldu dedi gibi nelim so Spot'u da açar Eminem'im Eski okul dedi adım Mihriban. Mihriban Seviyorum hemisili minibar mini Türkçe rap ve yeni nesil biri var <gülüyor> Dedi büyük olsun seviyorum minimal B. Dedim helal sana bu kız nasıl bir kibar B. Çıkaracağız bu iş meselesi itibar B. Çalacağız kuku eselesi iltifat Dedi kaydet beni SMS'e gir bir bak Dedim can, paso bana sarcan Kardeşime dedim kurtar beni Berkcan Geldi aldı beni arka fonda derman Ankara'ya selam gardaşımdır Sercan Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalın Bir kez olsun bizi çalmadın adımım. No. Akılda kalır, yes. tepim havalı Ateş. Bu gecede hızlı, takılmacılı okay. Beni yakalarsan sakın acıma canım fans. Derin olsun boğulmam, açıl adamım <Gülüyor>